Günaydın Tüba Merhabalar. Merhaba Ömer Bey Merhaba Özleş Günaydın. Günaydın. Bu sıralar ne konuşuyor Avrupa? Ee, bu sıralar ne konuşuyor? Ee, Amerikan seçimlerini konuşuyor elbette. Siz de konuşuyorsunuz Amerika'dan. Ee, ben ona sadece ufak bir katkıda bulunacağım. Ee, daha sonra da Danimarka ve Hollanda'ya geçeceğim. E, Eurotopics bültenlerinden e, bu hafta için seçtiğim üç konu böyle. E, birincisi Amerika'dan hani Amerikan seçimleri çok açıdan e, konuşuluyor. Bunlardan bir açısı da e, Kamala Harris e, işte bildiğiniz gibi e, seçilen ilk e, başkan yardımcısı. Aynı zamanda is, ilk Asya Amerikalı ve ilk Afrika Amerikalı kadın olması özelliğiyle çok ön plana çıkıyor. Cumartesi günkü zafer konuşmasında beyazlar içerisindeydi. Bu da süfra bir göndermeydi aslında. 20. yüzyılın başında kadınların özgürlüğü, seçme seçilme hakları için mücadele etmiş süfra sembolik renklerinden bir tanesi. Genel olarak hani Kamala Harris'le ilgili e, işte beklentileri karşılar mı karşılamaz mı yani sadece bir kadın olması neye yeter yetmez bunları göreceğiz. E, ama bir yandan da şu söyleniyor başkanlık seçimlerinin kazananı sadece demokrasi ve iklim olmadı, aynı zamanda cinsiyet eşitliği de kazandı deniyor. E, ve burada e, ben ufak e, ilginç gelen bir yorum gördüm e, benim daha önce bilmediğim bir konuydu. onu aktarmak istiyorum. Hı hı. E, bu seçim kampanyası boyunca Kamala Harris'in kendi ailesiyle ilgili çizdiği tablo e, Trump'ın çizdiği tablodan oldukça farklı bir e, tabloymuş. E, örneğin Kamala Harris'in annesi ve babası o çok küçükken ayrılmış ve babanın olmadığı e, bir ailede büyümüş. Annesi büyütmüş e, ama geniş bir çevrede ve hani çekirdek aile olmayan. Ve ikinci bir annenin de bulunduğu bir çevreymiş bu yani kendisini küçüklüğünde büyüten ikinci bir anneden bahsediyor. Ve Kamala Harris'in hayatında bugün de üniversite arkadaşları hani çok önemli bir rolde. Ee, şöyle deniyor mesela bir İspanya gazetesinde tüm bu tabloyla ilgili. Kamala Harris, Trump'ın seçim kampanyasında savunduğu dışlayıcı ve eski modelin karşıtı olan açık bir aile tablosu çizdi. Yakın akrabalarla sınırlı olmayan, Harris'e ikinci bir anne olan kadını, üniversite arkadaşlarını da kapsayan bir aile tablosu. Baba figürünün olmadığı bir aile. Bu mesaj ABD'de geleneksel aile fotoğrafına uygun olmayan birçok kız çocuğunun ve genç kadının özgüvenlerini de güçlendirecektir diyor. Hı hı. Böyle benim Amerika'dan e, iletmek istediğim bu ufak not e, bu kadar. Şimdi, e tam bir melez değil mi Kamala Harris? Yemale belki adı yani hem bir Hindistan kökenli var hem de Jamaika'dan bir kanadı da geliyor çok ilginç yani. Evet evet evet kesinlikle yani Afro Amerikanı biliyorduk ama yani böyle üç şeyi birleştiriyor olması kendisinde evet. böyle bir melezin sembolü olması evet enteresan. Buradan Danimarka'ya geçiyorum. Siz bundan geçen hafta bahsetmiştiniz bu biz çok tartışıcı. Evet, vizonlar. Danimarka'da çiftliklerde Türk üretimi için beslenen tutulan 17 milyonun 17 milyon vizonun itlafı sürüyor. Buna itlaf kelimesini kullanıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Bu bu şeyin sebebi bu itlağın sebebi e, e, insanlardan biz onlara koronavirüs geçmiş daha sonra bu koronavirüs muta, mutasyona uğrayarak tekrar insanlara geçmiş bu mutasyonun bulunan aşıyı etkisiz hale getirme ihtimalinden e, bahsediliyor bu nedenle m, dünyanın en büyük e, bu Kürk hayvanlarını yetiştiren e, ülkelerinden Danimarka'da yaklaşık bin tane e, vizon çiftliği var. Ve buradaki e, vizonların tamamı öldürülüyor. E, yani görüntüler gerçekten çok m, dehşet verici birkaç fotoğraf gördüm ama e, gerçekten çok fena. Böyle devasa çukurlar açılıyor. O devasa çukurların içine öldürülmüş yüzlerce vizon İş makinelerinin kepçeleri içerisinde dökülüyor. E, bu e, işte hani son derece rahatsız edici. Herkes e, bu duruma isyan ediyor. İşte siyasette bu konuşuluyor. Hani bu yasal mı değil mi başbakan yasal olmadığını söyleyip özür diledi. Bir hata yapıldığını söyleyip özür diledi. Ama bir yandan da şöyle bir şey gündeme getiriliyor e, Rusya'dan bir yorumcu şöyle diyor mesela tüm bunlar yaşanmasaydı da bu hayvanlar kürk manto ve şapka uğruna bir ya da iki yıl içinde öldürülecekti zaten hiç kimsenin de bundan haberi olmayacaktı. Yani hani bu, in, bu 17 milyon vizonun böyle toplu olarak itlafını gördüğümüzde bu kadar duygularımız kabarıyor ama oysa ki onlar zaten sürekli yıllardır peyderpey öldürülüyor ve öldürülecek diyor ve e, o şey diyor kitlesel hayvan katliamları acıma duygumuzu kapartmaktan ziyade insan ile doğa arasındaki ilişkiyi düşünmemizi sağlamalı diyor bu yorumcu. Çok e, ilginç aslında bunu e, günün sözü bile sayabiliriz son derece önemli yani ben de hep şunu düşünüyordum yani hata yaptık derken Danimarka başbakan neyi kastediyor acaba yani yeah. üst orta sınıfların sadece işte Kürt do <gülüyor> giyip dolaşması gösteriş yapmasından başka ne işe yarıyor o hayvanların öldürülmesi zaten o çiftlikler? Ben bu haberleri tararken ilginç bir şey gördüm. Takma kirpik yapılmasına da yarıyormuş. Öyle mi? Ha, daha evet, takma evet. Ne olacak takma şimdi? Takma kirpik. Takma kirpiksiz Aa, mi <gülüyor> Aha, inanamıyorum. <gülüyor> tak takma kirpiksiz aslında. Evet. Evet. Şöyle siz geçen hafta konuştuğunuzda Selim Badur da bahsetmişti bu diğer ülkelerdeki çiftliklerde de benzer durumlar oluyor ve benzer hayvanlık lafları yaşanıyor. Enteresan Hollanda'da da oluyor mesela bu kadar büyük çaplı değil ve tamamı değil ama Hollanda zaten çiftlikleri 2004 yılı itibariyle kapatma kararı almış. Bu olaydan sonra bunu hemen 2021'e çekiyor. Yani önümüzdeki yıl itibariyle Hollanda bu çiftlikleri kapatıyor. Ee, sizin olmadığınız bir dönemde e, aktarmıştım ben Özdeş ve Canlı konuşurken dinleyicilerimize. Polonya'da enteresan bir şey oldu. Ee, Polonya'da e, hayvan hakları örgütleriyle ilişkili bir kişi e, iş başvurusu yaptı bu çiftliklerden birisine ve orada gizli kayıtlar yaptı. Ve o kayıtlar bir belgesel olarak yayınlandı. Belgesel yayınlandıktan 20 dakika içerisinde yüz binlerce kez seyredildi. çiçekten hayvanların koşulları korkunç. E, ve e, ülkede inanılmaz bir infial yarattı ve bizim işte sağcı, muhafazakar... Diye bildiğimiz e, şey hukuk ve adalet partisi PIS, e, bu ka çiftlikleri kapatmak için koalisyon ortağıyla arayı bozmayı göze de alarak e, şey bir e, yasa geçirdi ve Polonya'da artık e, çiftlikleri kapatıyor ve burada şu önemli e, mesela e, orada PIS'in dayandığı taban ...çiftçiler aslında... ...ve bu çiftçiler çok isyan ettiler... ...genel merkeze yürüdüler... ...eylemler yaptılar... ...ama buna rağmen Polonya... ...bunları kapatmayı başardı... ...ki Polonya hani dünyada... ...ikinci kürk üreticisi sanırım... ...ilk üçte... ...yani bu adım atılamaz da değil aslında... İşte taban kadın... hareketlerinin... ...büyük gücünden bahsediyoruz... ...her, her konuda böyle... ...yani yeterince... <gülüyor> ...tutarlı durulabilirse... Sonuç alınabiliyor en gerici rejimlere karşı bile. Kesinlikle kesinlikle. Danimarka'da da yani bunun şu anda bu çiftliklerin kapatılması için bir imkan olarak görülmesini söylüyor hayvan hakları, örgütleri. Ama maalesef yani siyasi düzlemde bunun geniş bir şekilde tartışıldığını söylemek mümkün değil. İşte geçen yıl sanıyorum bir milyar dolar kazanmış Danimarka bu ürünlerin ihracatından ve satışından. Bütün mesele Burada zaten bunu bu, medya yazmıyor işte o Rusya'dan belirttiğin Rus gazetesindendi galiba değil mi belirttiğin şey son derece <Gülüyor> evet, evet, evet. medya tamamen bir e, suç ortağı olarak hareket ediyor bu zaten mevcut olan korkunç bir ticaret Tra trajedinin üst boyutu ama ancak böyle bir şeyle işte aman mutasyona uğramış bir ee, koronavirüsü varsa insana bulaşırsa diye katliam oluyor kepçelerle falan olmasına itiraz ediyorlar yoksa zaten sürekli olarak katledilmekte bu hayvanlar insanlar e, sokakta gezerken kendilerine başkaları baksın aa ne güzel desin diye yani büyük evet. ticaret yani Polonya'daki mesele de yani o belgeseldeki görüntüler e, çok korkunç ama korkunç olmasa da yani tıpkı sizin söylediğiniz gibi hani kürklerimiz ve takma kirpiklerimiz olmadan da yaşayabiliriz. Ee, hani bunun için milyonlarca hayvanın her yıl öldürülüyor olması gerçekten baya akıl almaz ve vicdansızlatıcı bir şey. Evet evet empatiyi bitiriyor yani. Evet hı. <gülüyor> Buradan bir de Hollanda'ya geçmek istiyorum. E, Hollanda'da e, farklı dini gruplar e, eğitim özgürlüğü adı altında kendi okullarını açıyor, açabiliyor. E, ve burada kendi işte dini görüşleri doğrultusunda belli müfredatlar uygulayabiliyor. Bu eğitim özelliği işte eğitim özgürlüğü diye geçiyor. E, bu okullardan ortodoks protestan okulları... E, velilerinden eşcinsel karşıtı olduklarına dair bir beyan istemiş. E, ve bu noktada da için eğitim özgürlüğüyle LGBT hakları çatışmış e, durumda oluyor. E, çünkü mesela bir gazetede şöyle söyleniyor. E, kamu bütçesini kullanan bir okulda çocukların istediği gibi olma özgürlüğünün ellerinden alınması... Kabul edilebilir gibi bir değil. Eşcinsel çocukların evde ailelerine açılması bu kadar zorken, okulda bunun daha da zorlaştırılmasına göz yumulamaz diyor. Ve bu hani eğitim e, özgürlüğüyle ilgili yasanın değiştirilmesi gündeme e, geldi Hollanda'da. Deniyor ki yani biz bu dini özgürlüklere pardon dini gruplara okul açma hakkı hani azınlık grupları olduğu için ve hani çoğunun şeyi baskısı altında ezilmemeleri için verilmiş bir hak. Ama onlar da başka azınlıkları eziyorlar bu durumda. Şimdi işte bu yasadaki boşluğun giderilmesi gerektiği, bir tartışma var. Ee, öte yandan e, koalisyon ortaklarından Hristiyan Birliği Partisi'nden Eğitim Bakanı da bu e, velilerden eşcinsellik karşıtı beyan istenmesini savunmuş. E, o da eleştirilerin hedefinde ve onun da hakkında soruşturma başlatılmış e, ama o sonra bu eleştiriler sonrasında geri adım atmış. Hollanda'da da bu işte eğitim özelliği ne kadar e, ileriye gitmeli, çok mu fazla ileride bu hakların çatışması nasıl önlenecek diye bu konu tartışılıyor. Evet, bayağı ilginç bir <gülüyor> Evet. <tur. gülüyor> Öyle, ülkelerin son derece farklı gündemleri var. F farklı gündemler, aslında hepsi tek bir gündeme bağlı. Düzeltebilecek miyiz yoksa yıkıma mı gidiyoruz? Aslında ana evet. konu bu yani. Siyah evet. beyaz. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Çok ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. Evet, Görüşmek şöyle. üzere.